Nihayet Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz Firavun ordusu tarafından takip edilecek kimselersiniz diye vahyettik. Sonra Firavun İsrail oğullarının yola çıktığını duyunca şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. <gülüyor> Askerler toplanınca Firavun şüphe yok ki şunlar İsrailoğulları elbette az bir topluluktur. Ve <gülüyor> innahum Ve şüphesiz ki onlar bizi gerçekten kızdıran kimselerdir. Ve <gülüyor> Doğrusu biz ise elbette uyanık bir cemaatiz dedi. Fe <gülüyor> min <gülüyor> Böylelikle İsrail oğullarının peşine düşerek onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel yerlerden çıkardık. كَذَلِكَ İşte böyle Artık oralara İsrail oğullarını varis kıldık. Derken Firavun ve askerleri gün doğumuna ulaşan kimseler iken erkenden onların peşine düştüler. Nihayet İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları muhakkak ki biz elbette kendilerine yetişilmiş kimseleriz dedi. <gülüyor> Musa asla Rabbim şüphesiz benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir dedi. <gülüyor> Bunun üzerine Musa'ya Asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı ve on iki yol açıldı. Her bir parça pek büyük bir dağ gibi oluverdi. <gülüyor> Ötekileri Firavun ve askerlerini de buraya yaklaştırdık. <gülüyor> ve Musa ile beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini suda boğduk. <gülüyor> Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş kimseler değildir. <gülüyor> Muhakkak ki aziz kudreti daima üstün gelen rahim çok merhamet eden elbette ancak Rabbindir. <gülüyor> Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani babasına ve kavmine siz nelere tapıyorsunuz demişti na'budu onlar bir takım putlara tapıyoruz. Öyle ki biz onlara tapmakta devam eden kimseleriz dediler. İbrahim peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı dedi. Yahut size fayda sağlıyor veya zarar verebiliyorlar mı? Onlar hayır biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki Siz ve önceki atalarınız Artık nelere tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? İşte şüphesiz ki onlar ilah edindiğiniz şeyler Benim düşmanımdır Ancak alemlerin Rabbi müstesna O beni yaratandır bana doğru yolu gösteren de O'dur. Beni yediren de, beni içiren de ancak O'dur. Hem hastalandığım zaman da bana O şifa verir. O ki beni vefat ettirecek sonra beni diriltecek. Din, hesap günü, hatalarımı benim için bağışlayacağını umduğum odur. Rabbim, bana hikmet ihsan buyur. Ve beni salih kimseler arasına kat. <gülüyor> Sonraki ümmetler içinde benim için bir lisanı sık, güzel bir melihle anılmayı nasip edin. <gülüyor> ve beni naim cennetlerinin varislerinden kıl. <gülüyor> Babama da mafiret eyle. Çünkü o dalalete düşenlerdendir. <gülüyor> Ve insanların diriltilecekleri gün beni utandırma. Yevme <gülüyor> la o gün ki onda ne mal fayda verir ne de evlat. İlla men Allah'a selim. Ancak Allah'a selim sağlam bir kalple gelen müslesna. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır cehennemde azgınlara açıkça gösterilir ve onlara sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınız hani nerededir size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu fakudhikibu artık onlar ve azgınlar ve iblisin askerleri hepsi Cehenneme yüz üstü <gülüyor> Onlar orada putlarıyla çekişerek derler ki Allah'a yemin olsun ki biz elbette apaçık bir dalalet içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar dalalete düşürdü. Fema hamîn Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz ne de yakın bir dostumuz vardır. Buna rağmen ah keşke bizim için hakikaten dünyaya bir dönüş daha olsa da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 çok merhamet eden elbette ancak Rabbim'dir. Nuh kamide de peygamberleri yalanladı. tettekûn. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyorsunuz? musunuz? İnni lakum rasulum Şüphesiz ki ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben tebliğ vazifeme karşılık sizden bir ücret istemiyorum benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin